Ankebut Suresi Mekki dönemde nazil olmuş olup 69 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Elif Lammim Elif Lam, Mim. اَحَسِبَ <Gülüyor> Mü'minler sadece iman ettik demeleri sebebiyle kendi hallerine vereceklerini imtihana tabi tutulmayacaklarını mı zannettiler? وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِب۪ينَ Biz elbette kendilerinden önce yaşamış olanları denedik. Allah elbette şimdiki müminleri de imtihan edip, iman iddiasında sadık olanlarla samimiyetsiz olanları, Elbette bilecektir. Kötülükleri işleyenler, hükmümüzden kaçıp kurtulacaklarını mı zannettiler? Ne fena hükmediyorlar. <Sessizlik> Kim Allah'a kavuşmayı ümit ediyorsa bilsin ki Allah'ın tayin ettiği vade mutlaka gelecektir. O her şeyi hakkıyla işitir ve bilir. وَمَنْ جَاهَدَ فَاِنَّمَا يُجَاهِدُ بِنَفْسِهِ الْعَالَمِينَ Kim de cihad ederse, sırf kendi nefsi hesabına cihad eder. Muhakkak ki Allah, alemlerden ve özellikle insanlardan müstagnidir. Kimseye ihtiyacı yoktur. Ve İman edip güzel ve makbul işler yapanların elbette günahlarını örteceğiz ve onların yaptıkları çalışmaları en güzel şekilde mükafatlandıracağız. Vâ vassaynal insâne bi vâlidayhi husnâ ve in câhaden ke-tüşrike bimâ leysa leke bihi ilmun fe lâ tuqihumâ ileyye marci'ukum kuntum biz, insana, yapacağı en hayırlı iş olarak, annesine ve babasına iyi davranmasını bildirdik. Ama bununla beraber, onlar senden, hakkında bilgin olmayan bir şeyi, bana şirk koşmanı isterlerse, itaat etme. Hepinizin dönüşü banadır ve ben de yapa geldiğiniz şeyleri bir bir bildirip karşılığını vereceğim. وَالَّذ۪ينَ <gülüyor> İman edip güzel ve makbul iş yapanları elbet hayırlı insanlar arasına dahil edeceğiz.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 اَوَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَعْلَمَ بِمَا Kimi insanlar vardır ki Allah'a iman ettim der. Fakat Allah yolunda olduğu için işkence edilince halkın bu baskısını Allah'ın azabı gibi sayar. Şayet senin Rabbinden zafer ve galebe gelirse biz sizinle beraberdik, diyeceklerdir. Oysa Allah, insanların kalplerinin neleri sakladığını pek iyi bilmektedir. آمَنُوا الْمُنَافِقِينَ Elbette Allah, iman edenleri bilip ortaya çıkaracak, elbette münafıkları da bilip ortaya çıkaracaktır. وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا اتَّبِعُونَ سَب۪يلَنَا وَالنَّحْمِ الْخَطَايَاكُمْ وَمَا Kafirler müminlere, bizim yolumuza tabi olun. Günahlarınız bizim boynumuza. Yükünüzü biz taşırız, derler. Oysa bunlar, ötekilerin hiçbir günahını yüklenmezler. Onlar açıkça yalancıdırlar. وَلَيَحْمِلُنَّ اَثْقَالَهُمْ وَاَثْقَالَمْ مَعَ ama onlar mutlaka kendi yükleriyle beraber başka yükleri de yani başkalarını sattırmanın vebalini de taşımak zorunda kalacak ve kıyamet günü uydurdukları iftiralardan sorguya çekileceklerdir. وَلَقَدْ أَرْسَلَّا نُوحًا إِلٰى قَوْمِهِ فَنَبِتَ ف۪يهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْس۪ينَ عَامًا فَلَبِتَ <gülüyor> Çok önce biz Nuh'u halkına elçi olarak gönderdik. O da aralarında bin yıldan elli yıl eksik kaldı. Neticede onlar zulümlerine devam ederken tufan onları boğdu. فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ Onu ve gemide bulunanları kurtarıp, o gemiyi ve o hadiseyi bütün insanlara ibret vesilesi yaptık. وَإِبْرَاهِيمَ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عَبُدُ اللّٰهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ İbrahim'i de elçi olarak gönderdik. Ey benim halkım dedi. Yalnız Allah'a ibadet edin ve O'na karşı gelmekten sakının. Eğer bilirseniz böyle yapmanız sizin için daha hayırlıdır. İnna ma tağbudun min duni Allahi awwathano ve tahlukun ifka. İnna al-ladil tağbudun min duni Allahi la yemlukun lakum Allah'tan başka bir takım kutlara tapıyorsunuz. Bunlara Allah'a ortak yapmakla açıkça yalan uyduruyorsunuz. Oysa, Allah'tan başka ibadet ettiğiniz kutlar, sizin rızıklarınızı yaratıp, sizi rızıklandırmaya güç yetiremezler. O halde rızkınızı Allah nezdinde arayın. Yalnız O'na ibadet edin ve O'na şükredin. Sonunda yine O'nun huzuruna götürüleceksiniz. Şayet siz beni yalancı sayarsanız, sizden önceki bir takım ümmetler de Resullerini yalancı saymıştı. Elçinin görevi, İmana zorlamak değil, Sadece açıkça tebliğ etmektir. Peki o inkar edenler, Dünyada gezerek, Allah'ın mahlukatı yoktan nasıl yarattığını, Sonra da bu yaratmayı, Tekrar tekrar yaptığını görmüyorlar mı? Şüphesiz ki bu işler Allah'a göre kolaydır. De ki, Dünyayı gezin, dolaşın da, Allah'ın yaratmaya nasıl başladığını anlamaya çalışın. Sonra Allah, tekrar yaratmayı da, ölümden sonra diriltmeyi de gerçekleştirecektir. Allah, elbette her şeye kadirdir. Yuvazibu men yeşâ, ve yarhamu o dilediğini cezalandırır, dilediğine merhamet eder. Hepiniz onun huzuruna götürüleceksiniz. Ve ben bilim meyvelerini, meyvelerini, meyvelerini, meyvelerini, meyvelerini, meyvelerini, meyvelerini, meyvelerini, ولا نصير sizler ne yerde ne gökte Allah'ın hakimiyetinin dışına kaçarak kurtulamazsınız. Sizi Allah'tan başka ne koruyan ne de size yardım eden bulunur. Allazina ketharu bi ayatillahi ve likahiih ulaiike yeesumir <gülüyor> rahmeti Allah'ın ayetlerini ve ahirette ona kavuşmayı inkar edenler, işte onlar benim merhametimden ümitlerini kesenlerdir. Onlara gayet acı bir azap vardır. فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ اِلَّا اَنْ قَالُ قُتُلُوهُ اَوْ حَرِّقُوهُ Halkının ona verdikleri cevap, Öldürün onu veya Ateşe atın demekten başka bir şey olmadı. Ateşe attılar ama Allah onu ateşten kurtardı. Elbette bunda iman edecek kimseler için ibretler vardır. Ve qale innemettahadtem min dunillahi authanen meddetu fil hayati Zümme İbrahim onlara şöyle dedi. Siz dünya hayatında Allah'tan başka bir takım sevgili putlar edindiniz. Ama sonra kıyamet günü gelince, birbirinizi red ve inkar edecek, birbirinize lanet edeceksiniz. Barınacağınız yer ateş olacak ve kendinize hiçbir yardımcı bulamayacaksınız. فَاَامَنَ <gülüyor> لَهُ İbrahim'in söylediklerine Lut iman etti. İbrahim ben dedi Rabbimin emrettiği yere hicret edeceğim. O aziz ve hakimdir, mutlak galiptir, tam hüküm ve hikmet sahibidir. <tıklı> şey <var> <yasla> Biz İbrahim'e evlat ve torun olarak İshak ile Yakub'u ihsan ettik. Onun neslinden gelenlerde Peygamberliği ve vahyi devam ettirdik. Ona dünyada mükafatını verdik. O, ahirette de elbette salihlerden olacaktır. Lut'u da halkına Resul olarak gönderdik. Onlara dedi ki: Nedir bu haliniz? Siz dünyada sizden önce hiç kimsenin yapmadığı pek iğrenç bir şey yapıyorsunuz. E innakum lete'tunur ricale ve taqt'unessabila ve ta'tunafi nadikumul munkad. Fama kana cevabu kavmi illa Allah'ın bu uyarmasından sonra siz hala şehvetle erkeklere varacak, yolu kesecek ve toplantılarınızda edepsizlik yapmaya devam edecek misiniz? Halkının ona cevabı şundan ibaret oldu: Doğru söylüyorsan. Bizi tehdit ettiğin, Allah'ın o azabını getir de görelim. A ya mu Yarabbi dedi. Bu müfsitler, bu bozguncular güruhuna karşı bana sen yardım eyle. Vallamce. Melaikeden olan elçilerimiz İbrahim'e, İshak'ın doğumuna dair müjde getirdiklerinde haberin olsun dediler. Biz bu şehrin halkını imha edeceğiz. Çünkü oranın halkı büsbütün zalim kimselerdir. Ala ta, bima fiha, min İbrahim, ama Lut da orada deyince, onlar şöyle cevap verdiler. Orada bulunanları biz pek iyi biliyoruz. Onu ve yakınlarını kurtaracağız. Yalnız eşi geride kalıp helak edilenler arasında olacak. وَلَمَّا اَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا <Sessizlik> Elçilerimiz Lut'a gelince, onları halkının tecavüzlerinden koruyamayacağı düşüncesiyle üzüldü. Eli kolu bağlanıp göğsü daraldı. Onlar dediler ki, Bizden yana endişe etme, üzülme. Biz seni ve yakınlarını kurtaracağız. Yalnız eşin geride kalanlar arasında yer alacaktır. İnna muzilun ala al min samai bima Bütün yoldan çıkmaları sebebiyle. Biz bu şehir halkının üzerine gökten bir azap indireceğiz. <gülüyor> Biz aklını kullanıp düşünen kimseler için o memleketten aşikar bir ibret vesilesi harabe bıraktık. وَإِلٰى halkına da kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. Onlara dedi ki, Ey benim halkım! Yalnız Allah'a ibadet edin. Ahiret gününü bekleyin. Ve ülkede fesatçılık yaparak düzeni bozmayın. Fakat onlar kendisini yalancı saydılar. Bunun üzerine müthiş bir zelzele kendilerini kıskıvrak yakalayıverdi. Oldukları yerde çöke kaldılar. وَعَادًا وَثَمُودَ ve Semut halklarını da imha ettik. Siz ey Mekkeliler bunu kalan ev harabelerinden anlıyorsunuzdur. Şeytan, onlara yaptıkları kötü işleri süsledi ve onları yoldan çıkardı. Halbuki onlar, aklı fikri yerinde, açık göz kimselerdi. وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانٍ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ Karun'u, Firavun'u ve Haman'ı da helak ettik. Musa kendilerine belgelerle, mucizelerle geldi. Ama onlar o ülkede kibirlendiler, büyüklük tasladılar. Fakat hükmümüzden kurtulamadılar. فَكُلَّنْ اَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاسِبًا وَمِنْهُمْ من اخذته الصيحة kendi suçu sebebiyle cezaya çarptırdık. Kiminin üzerine taş yağdıran bir kasırga gönderdik. Kimini korkunç bir gürültü bastırıverdi. Kimini yerin dibine geçirdik. Kimini de suda boğduk. Allah onlara zulmetmedi. Onlar asıl kendi kendilerine zulmettiler. مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْهُنُوْتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الله تن بشك sığınacak tanrı edilenlerin durumu tıpkı kendine yuva yapan örümceğin haline benzer. Halbuki en çürük yuva örümcek ağıdır. Keşke bu gerçeği bilselerdi. İnna Allah ya'lemu ma min min hakim. Allah onların kendisinden başka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 وَإِلٰهُنَا Zulmedenleri hariç, ehli kitap ile en güzel olan şeklin dışında bir tarzda mücadele etmeyin. Ve onlara şöyle deyin. Biz, hem bize indirilen kitaba, hem size indirilen kitaba iman ettik. Bizim ilahımızda, sizin ilahınızda, bir ve aynı ilahtır. Ve biz ona gönülden teslim olduk. وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابِ فَالَّذ۪ينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَا أُولَٰئِ مَنْ يُؤْمِنُ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إلا الْكَافِرُونَ Biz işte sana da bu kitabı indirdik. Daha önce kitap verdiğimiz kimseler buna da iman ederlerdi. Şunlardan da ona iman edenler vardır. Bizim ayetlerimizi kafirlerden başkası inkar etmez. وَمَا كُنْتَ تَثْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ الْمُبْطِلُونَ Ey Resulüm! Sen, vahyimizden önce kitap okuyan veya yazı yazan bir insan değildin. Eğer böyle olsaydı, batıl iddia peşinde olanlar şüphe edebilirlerdi. Belhû ayet Şüpheye en ufak yer yok. O, kendilerine ilim nasip edilenlerin kalplerini aydınlatan parlak ayetlerdir. Evet, bizim ayetlerimizi zalimlerden başkası inkar etmez. Onlar diyorlar ki ona Rabbinden ayetler mucizeler indirilseydi ya? De ki, ayetler sadece Allah'ın nezdindedir. Sizin keyfinize göre değil, kendi hikmeti gerektirdiğinde peygamberine verir. Ben ancak gerçek durumu bildiren, uyaran bir elçiyim. <gülüyor> زلنا عليك الكتاب Hem kendilerine okunan bu kitabı indirmemiz onlara kafi gelmiyor mu? Elbette bunda iman edecek kimseler için bir rahmet ...ve yeterli bir ders vardır. Kul ve vel bil ve ...de ki, benimle sizin aranızda şahit olarak... Allah yeter. O göklerde ve yerde olan her şeyi bilir. Gerçek ortadayken batıla iman edip Allah'ı inkar edenler, işte asıl ziyana ve hüsrana uğrayanlar onlar olacaktır. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ <gülüyor> بِالْعَدَابِ Senden çabuk başlarına azabı getirmeni istiyorlar. Eğer belirlenmiş bir vadesi olmasaydı, azap onlara muhakkak gelmişti bile. Fakat, hiç farkına varmadıkları bir sırada, o kendilerine ansızın gelecektir. Senden çabucak başlarına azabı getirmeni istiyorlar. Ama ne diye böyle sabırsızlanıyorlar ki, zaten cehennem, kâfirleri kuşatmış bulunuyor. Yevme yaghşahumul azabu min feukihim ve min tahti erculihim ve yekulu zûkû mâ kuntum ta'melûn. O gün azap onları hem üstlerinden hem ayaklarının altından kaplayacak da Allah onlara yaptıklarınızı tadın bakalım buyuracak. Ya ibadiyellezine amenu inna addi wasi'atun fe iyya Ey iman eden kullarım benim sizi yerleştirdiğim dünyam geniştir onun için yalnız bana ibadet ediniz her can ölümü tadacaktır. Sonunda bizim huzurumuza getirileceksiniz.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 Öyleyse nasıl oluyor da bu gerçekten uzaklaştırılıyorlar? Allahu min ibadihi ve kulli şey'in alim. Allah kullarından dilediğine bol rızık verir. Dilediğinin nasibini de kısar. Muhakkak ki Allah her şeyi bilir. ولئن سألتهم من نزل من السماء ما أحيى به الأرض من بعد موتها فأحيى به الأرض من بعد موتها لا الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون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 alsınlar bakalım yakında öğrenirler Evlen <gülüyor> Görmüyorlar mı ki etraflarında bulunan insanlara saldırılırken can güvenlikleri yokken biz Mekke'yi güvenli, emin bir belde yaptık. Hâlâ mı batıla inanıp, Allah'ın nimetlerini inkâr edecekler. وَمَنْ أَظْلَرُ Uydurduğu yalanı, Allah'a isnat edenden veya kendisine gelen hakikati yalan sayandan daha zalim kim olabilir? Kafirler için cehennemde yer mi yok? وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ Bizim uğrumuzda gayret gösterip mücahede edenlere elbette muvaffakiyet yollarımızı gösteririz. Muhakkak ki Allah iyi davrananlarla beraberdir.